يُصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستغلال حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلاله في النار اما بعد اويت قادشلارين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 Onlardan bahsetmiştik. Bu haftada inşallah bu konudan çıkartılacak dersleri söyleyeceğiz. Kardeşler, birinci olarak Allah'a davet İslam'a davet de, İslam de Kur'an-ı Kerim'e çok önem vermek gerekiyor. Allah Azze ve Celle Allah'a <gülüyor>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 Kapı açıyor. Ama bununla ateşi elde ediyorlar. Yani daha da fazla ziyanlarını artırıyor Kur'an. Çünkü öyle diyor Allah Azze ve Celle. minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminineh ve la yezidil zalimineh illa khasara. Biz Kur'an'dan müminler için rahmet ve şifayı indiriyoruz. Kafirlerin ise ancak ziyanını, hüsranını artırır.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 ve iman etmiş kimseler için. Haşr suresinde Allahu Teala ala cebel. Eğer bir dağ bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık, la ra'aytahu haşian mutasaddian min haşyetillah. Elbette ki sen onu paramparça olmuş" Ve boyun eğilmiş, saygıdan dolayı boyun eğilmiş olarak görecektin diyor. Daha indirilmiş olsaydı. Getir kelem farihun adribu hali nasi. yetefekkerun. Biz işte insanlara böyle misaller veriyoruz diyor. Böyle benzetmeler, misaller veriyor ki Allah Azze ve Celle umulur ki insanlar düşünürler, tefekkür ederler diyor. Başka ayetlerde وَقَالِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 Yürültü yapıyorlar. Boş sözler söylüyorlar. allah Teala onları Kur'an'da yeriyor. Onların bu ayıbını, bu içlerinde sakladıkları kini ayetleriyle ortaya seriyor allah Teala. Hangi ayetler? Fussulet suresindeki ayetler. Diyor ki, وَغَارَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعَ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ Kafirler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Yaygara koparın. Gürültü çıkarın. Belki galip gelirsiniz diyorlar. Yani birisi Kur'an okuduğu zaman onlar çok iyi biliyorlar. Bütün kalplere tesir ettiğini Kur'an'ın. Çünkü manasını anlıyorlar. E şimdi biz o, yani okuyoruz veya okunuyor. Ne yapıyoruz? Sadece ses güzelse etkileniyoruz. Onun dışında bir etki yok. Maalesef. Ama bu bizim ayıbımız değil. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş. Bütün insanlığa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 bizim sesimiz Kur'an'ı bastırsın, bir şey anlaşılmasın diye. Onlara da benzememek gerekiyor. Onu demek istiyorum. Allah-u Teala ayet-i devamında, فَلَنُزِيغَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ عَذَامًا Yemin olsun ki biz kafirleri şedid, yani çok şiddetli bir azapla azap tattıracağız. وَلَنَدْزِيَنَّهِمْ أَسْفَاَ kanu كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve onların amel ettikleri şeylerin en kötüsüyle karşılık vereceğiz. Onları öyle cezalandıracağım. Velike ceza'u adai illahin nar. İşte bu. Allah'ın düşmanlarının cezasının cezası olan ateştir. Allah'ın düşmanlarının karşılığı olan ateştir diyor. Lani fihadaril hult. Onlar için orada devamlılık, ölümsüzlük vardır. Yani ateşin içerisinde onlar devamlıdırlar. Ölecekler Allah azze ve celle tekrar diriltecek. Yani hiçbir zaman onlar için yok olma, ölüm söz konusu değil. Cezayn bimâ kânû bi âyâtina yechadûn. Bu onların ayetleri bile bile inkar etmeleri sebebiyle. Bakın bilmeden değil, yechadûn kelimesi, cahade kelimesi Arapçada bile bile, bildiği halde inkar etmek manasına geliyor. Bilmeden inkar, bilerek inkar arasında fark var.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 Kur'an'ı anlayamazlar. Okumayalım, söylemeyelim. Yok böyle bir şey ya, Subhan Allah. Kur'an okunması gerekiyor. Kur'an ayetleri söylenmesi gerekiyor, konuşulması gerekiyor ki anlaşılsın. Oradaki insanlar yani o Hz. Sıratü'l-Mustakim dönemindeki insanlar okumu çok üstün insanlar değildi ki Kur'an'ı anlıyorlardı da itiraz ediyorlardı. Cahil bir toplumdu.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 İkincisi, ikinci çıkartılacak test geçen e, konulardan, Allah yolunda eza görürken nefsin arzu ve isteklerine karşı önem vermemek, unutmaya çalışma davete devamlılık göstermek ve bu hususta gayreti artırmak. Resulullah aleyhissalatü vesselam o dönemde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 Fussulet suresinde yine ve ahsanu kavlen mimmen daa Allah ve amila Allah'a davet edenden salih amel işleyenden ve qale min müslümanlardanım daha güzel sözdür. kim Allah'a davet eder salih amel işleyecek ve ben müslüman diyecek bundan daha güzel sözlü kim olabilir وَلَا تَسْتَوُ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle bir kötülük bir olmaz. اِذْ فَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Kötülüğü sen en güzeliyle gider. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَل۪يٌ حَم۪يمٌ Böylelikle senin ve aranda düşmanlık bulunan kimsenin arası iyiliği kötülükle giderdiğinde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 وَمَا يُلَقَاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا اِلَّا ذُو حَظٌ عَظِمٌ Ama bunu kimler yapabiliyor biliyor musunuz? Ancak sabredenler, sabırlı olan kimseler ve büyük bir pay sahibi olan kimseler. Bunu ancak o kimseler yüklenip karşılayabiliyorlar. Bunlar değerli bir insan. Değerli bir insanın özelliği ve ahlakı bu. Evet. Imam İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste de Ali Sinaat mes selam diyor ki: "Cahidül müşrikîne bi emvâlikum ve enfusukum ve ensenâtukum müşriklerle, manlarınızla, canlarınızla ve dillerinizle mücadele edin." O dönemde ilk İslam'ın geldiği dönemlerde Ebu Zer'in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 O Nebi'ye kavmi diyor, gönderildiği toplum darbediyor, vuruyor, dövüyor ve onu kanatıyorlar, kana buluyorlar, yüzünden kan aktığı halde o Nebi diyor ki Allah'ım mevfil li kavmi fe innehum la yalim Ey Allah'ım kalmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Subhanallahü.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 Ve o bölgeyi terk eder, bir daha da gitmez. Genelimizin hali böyle. Ama nebiler öyle yapmıyor. Hem dua ediyorlar, hem de onların bilmediğini ikrar ediyor Ey Allah'ın onları bağışla, onları bilmiyorlar. Diyor. Herkes aleyhissalatü vesselam, hepiniz bilirsiniz. Taif'ten dönerken, dağlar meleğe geliyor. Dağlarla görevli melek. Ey Allah'ın Resulü,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 Allah'a ve Resulüne harp açmış kimselere karşı beddua söz konu. Evet. Bu nebevi sünnetin önemli bir kısmı. Yani önemli bir sünnet bu. Aleyhissalatü vesselam'in bizatihi yaptığı, işlediği sünnetlerden birisi. Müslüman, mücrimlere, kafirlere karşı, zulmedenlere karşı beddua ederek Rabbisine sığınır, iltica eden bugün yapıldığı gibi yeryüzünde fesat çıkaranlara Allah ve Resulüne harbi ilan edenlere haksız yere büyüklenenlere karşı böyle insanlar yok mu? olacak yani geçmişte olduğu halen var ve kıyamete kadar da devam edecektir bu zorbalar, cabbarlar Allah Azze ve Celle yarın kıyameti kopardığında sura iflanıp koptuğunda yüzünü diyor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 Tövbe etmedikleri sürece, önmeden dönmedikleri sürece onlar kahru perişan olacaklar. İşte bu zorbalara karşı, büyüklenen kimselere karşı beddua ta Nuh Aleyhisselam'ın döneminden kalmıyor. Nuh Aleyhisselam yapıyor ilk önce bu zorbalara karşı bedduayı. Nuh suresinde anlatılıyor bu. Diyor ki Nuh Aleyhisselam, Ve kâle Nuhur, ve kâle Nuhur Rabbi, La tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Ey Rabbim! Yeryüzünde diyor, kafirlerden dolašan hiçbir kimseyi bırakma. Innaka entezerhum yudillu ibadake ve la yedidu illa faciran keffara. Eğer sen onları bırakırsan, yani bu zorba, zalim, Allah'ın Resulüne karşı gelen kimseleri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 950 sene davet ediyor ondan sonra bu duayı yapıyor biliyor musun? Sübhanallah. Ve sadece bu zalimlere, mücrimlere karşı. Herkese ondan sonra Musa Aleyhisselam da bir dua ediyor. Ona diyor, "Vekale Musa Rabbena innake a'tayte Fir'auna ve melahu zinatan ve Ey Rabbimiz, ileri gelenlerini onun eşrafına zinnet süs eşyaları ve mallar verdim. Ya ben Ey Rabbimiz, bunu senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Ey Rabbimiz, onların Mallarini helak et. Ve kalplerini bağla. Fela yu'minu hatta yaravul azavel elim. Ta ki elim azabı görünceye kadar onlara iman etmezler diyor. Musa Aleyhisselam da işte Firavun ve ileri gelenlerine böyle beddua ediyor. Ne zaman? İşte bu zorbalar haddi açtıkları zaman böyle dua edilir. Bu nebevi bir hareket tarzı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Geçen dersinizden hatırlayacağınız üzere kendisine zulmedildiğinde bir kavmin böyle mezbahanesinden hayvanın iç organları pisliği getirilip namaz kılarken iki kürek kemiğinin arasına konulduğunda büyük bir eza görür. Çok büyük bir sıkıntı görür. Ve bu ileri gelenlere o zorbalara karşı dua ediyor. Allahumma aleyke kureyş diyor. Ey Allah'ım bu kureyşi yani bunların içindeki zorba kimseleri sana havale ediyorum diyor. Üç defa dua ediyor. Üç defa beddua ediyor daha doğrudur. Ve tek tek isimleri sayıyor. Başta Utbe bin Rabia'yı. O pisliği getiren muayitini.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 Aleyhi salatu vesselam duasını icabet ediyor. Bir duasını yerine yerine getiriyor yani subhanallah. Hakikate birru mauna olayında Kurra hafızları şehit ettikleri zaman müşrikler onlara da tek tek dua ediyor, beddua ediyor. Şehit edenlere, kâfirlere karşı lanet ediyor. Buna fıkıh'ta nevazil kunutu denir. Nevazil. Bu kunut kardeşlerim Her namazın her farz namazın son rekatının rükusundan sonra yapılır. El açılır. İmam elini açar. kafirlerin lehine ve dua eder, Müslümanların da lehine dua eder. Mustazaf, zayıf, zünma olan Müslümanların lehine dua eder. Bu tabi alimlerin eee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 15 sene emek verirsiniz, çalıştırırsınız, her şeyi öğretmişsiniz. Bir anda serserinin biri geliyor öldürüyor. Zünme diyor yani. Ne yapır insan? Çileden çıkar böyle bir durum. Elinden gelen yapmak gelen şeyi yapmak ister. Buradaki mesele ise daha ağır bir şey. Dini yüklenen, Allah'ın kitabını yüklenen kimseler öldürülüyor nesillere aktaracak kimse de 70 tanesi bile bir ru'mu'une. Onlara böyle bir dua ediyor işte. Bilal Habeşi de bir dua ediyor biliyor musunuz? Buhari'de anlatıldığına anlatıldığına göre eee Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman hastalanıyor. Medine'nin havasına dayanamıyor ve oradaki başta eee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 Bunun sebebi Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmelerinden dolayı. Fesat çıkarmalarından dolayı. Böylelik, böyle bir ceza veriyor aleyhissalatü vesselam onlara. Subhanallah. Zekat mallarını çalıyorlar. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Çobanı öldürüyorlar. Gözlerine uyuyorlar. Bunun karşılığı olarak da onlara böyle bir ceza veriliyor. İşte şeriatın gücü bu. Allah'ın dininin gücü bu.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 putlarına sövmek yasaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ Allah'ın dışında tapındıkları o putlara sövmeyin, onlar da bilgisizce Allah'a söverler. Bu meydan okuyuş yeri geldiği zaman yapılabilir.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 Evet, bu meydan okuyuş, yani kafirleri kızdırmanın salih, ameller, salih amellerden biri olduğuna dair delilimiz, bakın şu ayet kerime, Tövbe suresinde geliyor. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ Medine ehlinin ve badiyeden, çölden, köy ahalisinden, onların etrafında bulunan Arapların Eyyet ar al-Rasulillah Allah'ın resulünden geri kalmalar. Ve la yergabu an nefsihî ve la yergabu an ifsahum an nefsihî ve la Nebi'nin nefsine, Nebi'ye karşılık kendi nefislerini, kendi canlarını tercih etmeleri yaraşmaz. Allah'ın resulünden geri kalmaları da yaraşmaz. Cihattan cihaada çıkarken ve benzeri dalika bi annahum la yusibuhum dama'u wala nasabum wala mahmasatun fi sabilillah bu onlara bir susuzluğun yorgunluğun açlığın Allah yolunda bunların dokunmaması wala yata'un mautan yghizal kuffar kafirleri öfkelendirecek kızdıracak yerlere ayak basmaları oraları çiğneyip geçmeleri wala yenaluna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 kafirlerin topraklarına basmaları, kafirleri ne yapar? Bir mümini mümine karşı öfkelendirir. Ve düşmanlara karşı zafer kazandırma kazanmaları müminlere karşı diyor, iman edenlere salih ameleri olarak yazılacaktır. Bu onlar için salih bir ameldir. اِنَّ Allah لَا يُدِيْعَ اَجِرَ الْمُحْسِنِينَ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 Ona adeta meydan okuyor. Allah Azze ve Celle de onu yüzüstü bırakıyor. Hatırlayacağınız üzere geldiği zaman yani o Ebu Leheb, şey Ebu Cehil Ebu Leheb diyorum Ebu Cehil e, Aleyhissalatü Vesselam'ın başını böyle kuma bulamak için geldiği zaman Aleyhissalatü Vesselam'la arasında büyük bir hendek görüyor. Korkunç bir şekilde böyle Ee, ve kanatlar görülüyor. Eğer biraz daha yaklaşsaydı diyor aleyhissalatü melekler onun uzuvlarını parça parça yapacaklar. Korkup kaçıyor. Niye kaçıyorsun dediklerinde bunu söylemiştim Öyle bir hendek gördüm ki diyor. Korkunçtu diyor. Onlar işte o melekler, zabaniler, İkra suresinde anlatıldığı üzere هلا لا sen ona itaat etme secde et ve yaklaş son olarak eee İbn İshak'ın haber verdiğine göre Urve bin Zubeyr'den o da babasından diyor ki Kur'an'ı iki defa açıktan okuyan, cehri olarak okuyan kimse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 Şimdi, Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh, arkadaşlarıyla beraberken, a.s.m. ashabiyle beraberken, Diyorlar ki, Ashar, Kureyş diyor, Kur'an'ı hiç böyle açıktan dinlemedi. Kur'an'ın tilavetini böyle açık açık dinlemediler. Hangi adam bunu, bu Kur'an'ı Kureyş'e açıkça tilavet eder, okur?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 Bana onlara karşı engel olacak allah Teala diyor. Beni bırakın diyor. Ve sabahleyin duha vaktindeyken mescide, mescide harama makam-i İbrahim'in olduğu yere geliyor. Ve başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ar rahman alleme'l-Kur'an. Rahman suresini okumaya başlıyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. Ve ilahe. Müşriklere karşı da tabi böyle biraz yakın duruyor. Onlar başlıyorlar düşünmeye ya bu adam ne diyor. Ümmü abdın oğlu ne diyor diyorlar. Ümmü abdun yani bu Abdullah ibni Mesud adam ne söylüyor diyorlar. Onlardan bir tanesi diyor ki bu Muhammed'e indirilen şeyleri söylüyor diyor. Ondan sonra eziyet ediyorlar, yüzüne vurmaya başlıyorlar. Abdullah ibni Mesud radiyallahu anh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 Kodri meydan, yani meydan okunabilir. Ama bunun yeri, zamanı çok önemli. Bu bilen bir kimse tarafından yönlendirilerek yapılır. Onların başında aleyhissalâtu vesselâm var, o yönlendiriyordu. Mü'minlere zarar verecek, komple onları sıkıntıya düşürecek fevri hareketler doğru değildir kesinlikle. Ferdi hareketler doğru değildir. Müminlerin, iman edenlerin işleri aralarında istişare iledir. Danışma iledir. O da akıl sahibi, ilim sahibi kimselere danışma iledir. Fevri hareketle değil. Allah Azze ve Celle kendisine hakkıyla kul olan Aleyhissalatü Vesselam'ın yolundan hakkıyla giden, adım adım izleyen ve onun metodunu baş tacı yapan Hadislerini menhaj edine Kur'an'ı ezberleyen, hıfz ve ona göre amel eden kullarından eylesin. Amin. sallallahu <gülüyor>